dünyadaki göklerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam yeryüzünün efendisi lider ve önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e, onun ailesine ashabına ve dek, Allah yolunda mallarını ve canlarını satan olsun. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin Bismillahirrahmanirrahim 28. Bölüm Ölümü Hatırlamak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Dünyevi lezzetleri gözden düşüren ölümü çokça anun Yani ölümü sık sık hatırlamak suretiyle Dünyevi lezzetlere karşı olan arzularınızı kırınız. Böylelikle o zevklere karşı bağlılığınız kesilmiş olur ve hakkıyla Allahu u Teala'ya ibadete yönelebilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. ''Eğer hayvanlar ölüm hakkında insanların bildiklerini bilselerdi, sizler hiçbir zaman iyi beslenmiş bir hayvaneti yiyemezdiniz.'' Hz. Aişe radiyallahu anh validemiz şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, acaba şehitlerle birlikte haşredilecek kimse var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap bulur. Evet, kim günde 20 defa ölümü hatırlarsa şehitlerle birlikte haşredilecektir. Bu üstünlüklere sahip olmasının sebebi ölümü hatırlamanın başlığıdır. Aldanma yurdu olan dünyadan insanı soğutması ve ahiret için hazırlık yapmaya sevk etmesidir. Ölümü unutmak da insanı dünya zevklerine dalmaya iter. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ölüm mümin için hediyedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurmasının hikmeti şudur. Dünya mümin için zindan hükmündedir. Çünkü nefsinin çeşitli arzularından kaynaklanan sıkıntılar ve şeytan ile sürekli devam eden bir mücadelenin verdiği yorgunluk ve sıkıntılar dünyayı adeta zindana çevirmektedir. Dünyada böylesine zorluk ve sıkıntı çeken insan için ölüm bir kurtuluş gibidir. Kurtuluşu da kendisi için bir hediye yerine geçer. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ölüm her mümin için bir kefalettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada kastettiği kişi Müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı İslam ahlakının canlı örneği olan küçük günahlar dışında günahlarla kirlenmemiş hakiki manada Müslüman ve sadık mümin kişidir. Küçük günahlara gelince büyük günahlardan sakınan ve Allah'ın emrettiği farzları yerine getirenler için ölüm bir kefarettir. Ata el-Hurasâni şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaka ile gülenlerin bulunduğu bir meclise uğramıştı. Onlara buyurdu ki, insanı dünyevi lezzetlerden soğutan şeyi hatırlayarak meclislerinizi kaçtı. Sadece gülerek geçirmeyin. Sordular, lezzetlerden soğutan şey nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölüm. Enes bin Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Ölümü bolca yad ediniz. Çünkü o günahları temizler ve dünyadan soğutur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur... Sevilenden ayrıcı olarak ölüm yeter. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Nasihatçı olarak ölüm yeter. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp gelir. Mescidde bir grubun oturup konuştuklarını ve gülüştüklerini görür. Bunun üzerine buyurur ki ölümü çok sık alın. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisini andılar ve onun hakkında fazlasıyla medhü senada bulundular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi-i kirama sordu bahsettiğiniz arkadaşınız ölümü anar mıydı? Sahabi-i kiram der ki Neredeyse ölüme aldığını hiç duymamış gibiyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Öyleyse arkadaşınız sizin övdüğünüz gibi birisi değil. Abdullah bin Ömer radiyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan 10 on kişinin onuncusu olarak meclislerine gitti Mecliste bulunan ensardan bir zat sordu. Ey Allah'ın Resulü. İnsanların en iyisi ve en değerlisi kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ölümü en fazla anan ve ölüm için en iyi hazırlık yapın İşte onlar insanların en iyiliği Dünya şerefini ve ahiret üstünlüğünü yanlarında götüren kimselerdir Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der Ölüm dünyanın değerini düşürdü Ve aklı başında olanlarda sevinç bırakmadı. Rebir bin Haysem radiyallahu anh şöyle der. Mümin için kavuşmayı gözlediği ölümden daha hayırlı bir kaybı yoktur. Ölümümü kimseye haber vermeyin. Beni hemen Rabbimin huzuruna gönderin. Hikmet sahiplerinden biri kardeşine şöyle yazar. Ey kardeşim! Ölümü temenni edip de bulamayacağın ahiret yurduna göçmeden önce ölümden kork ve gerekli hazırlığını yap. Muhammed bin Sirin'in yanında ölümden söz edilince vücudunun bütün organları dona kalırdı. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh her gece alimleri toplar, hep birlikte ölümü, kıyameti ve ahiret ahvalini müzakere eder. Sonra sanki yanlarında cenaze varmış gibi ağlaşırlar. İbrahim et-Teymi radiyallahu anh der ki, ''İki şey beni dünyadaki zevk ve lezzetlerden kesti. Ölümü hatırlamak ve hesap vermek üzere Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak olmak.'' Ka'b radiyallahu anh şöyle der, ''Ölümü bilen kişiye dünyadaki musibet ve acılar kolay gelir.'' Bu Tarif bin Abdullah radıyallahu anh şöyle der: Rüyamda biri bana Basra mescidinin ortasında sanki şöyle diyordu: Ölümü hatırlamak Allahu Teala'dan korkanların kalplerini parça parça eder. Vallahi ben onları ne yapacaklarını şaşırmış olduğunu görüyorum. Eş'as radıyallahu anh şöyle der: Biz zaman zaman Hasene Basri radıyallahu anh'ın yanına giderdik. Bize cehennem ve ahiret ahvalini hatırlatır, ölümü unutmamamızı öğütlerdi. Safiye radiyallahu anha şöyle der. Bir hanım geldi ve Hz. Aişe radiyallahu anhaya kalbinin katılından şikayet etti. Hz. Aişe radiyallahu anha ona şöyle dedi. Ölümü çokça an kalbin yumuşar. Kadın, Hz. Ayşe radıyallahu anha'nın dediği gibi yaptı ve gerçekten de kalbi yumuşadı. Daha sonra Hz. Ayşe radıyallahu anha'ya geldi ve kendisine teşekkür etti. Hazreti İsa aleyhisselam'ın yanında ölüm anıldığı zaman cildinden kan damlar. Hazreti Davud aleyhisselamın yanında ölüm ve kıyametten söz açılınca sanki vücudunun organları birbirinden ayrılıp dağılacakmış gibi ağlar ve ancak Allah'u u Teala'nın rahmetinden bahsedilince kendisine gelirdi. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Görmüş olduğum aklı başında herkesin ölümden sakındığına ve ondan dolayı hüzünlendiğine şahit ol. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh alimlerden birine şöyle der. Bana nasihat etti. Alim sen ölümü tadacak ilk halife değilsin der. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh nasihate devam eder. Alim Adem aleyhisselamdan bu yana gelen bütün ataların ölümü tattı. Şimdi ölümü tatma sırası sana geldi der. Bu sözler üzerine Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh'ı ağlamaya başladı. Rebi bin Haysem radiyallahu anh evinde kabir şeklinde bir çukur kazmıştı. Her gün o çukurun içine birkaç defa girer yatar, böylelikle ölüm vakasını zihninde canlı tutmaya çalışırdı. Bunun sebebini soranlara şöyle derdi, ölüm düşüncesi kalbimden bir an bile kaybolsa kalbim fesada uğrar. Mutarrif bin Abdullah radiyallahu anh şöyle der. Şu ölüm denen hadise nimet sahiplerine nimetleri zehir etti. Öyleyse sizler ölümle son bulmayan nimete talip olunuz. Ömer bin Abdulaziz radiyallahu anh anbeseye şöyle der. Ölümü çok sık an Eğer bol imkanlar içinde yaşıyorsan bu hatırlama seni mütevazı bir hayata gülerdir. Eğer sıkıntılı bir hayat içindeysen ölümü hatırlamak senin içinde yaşadığın şartları daha iyi anlamanı sağlar. Ebu Süleyman Eddarani radiyallahu anh Ümmü Harun'a şöyle der. Ölümü seviyor musun? Hayır. Neden? Bir insana verdiğim sözü yerine getirmemiş olsaydım onunla karşılaşmak istemezdim. Ben Allah'a verdiğim sözü tutamadım, isyan ettim. Onunla buluşmayı nasıl isteyebilirim ki? Ebu Musa Temimi der ki... ...Ferazlak'ın hanımı vefat etti. Basra'nın ileri gelenleri cenazede hazır buyurlar. Bunlar arasında Hasan-ı Basri radiyallahu anh da vardı. Şöyle dedi... Ey ferazdak Bugün yani ölüm için ne hazırladın? 60 senedir söylediğim... ...Eşhelü en la ilahe illallah... Ve eşhedu enne Muhammeden abuduhu ve rasuluhu cümlesi. Ferazdak hanimini defnettikten sonra kabri başında şu beytleri söyler. Korkarım kabir ötesinde Eğer beni affetmezsen, kabirden daha yakıcı ve dar olandan kurtulama. Kıyamet günü beni götürecek olan geldiği zaman, sert ve kaba sevk edici Ferazdak'a geldiği zaman, Ademoğlu olanlar arasında şunlar hüsrana uğrar... ...boyunları bu bukağlanmış olarak cehenneme götürülenler. Kabir ehli hakkında söylenen bir şiir şöyledir. Kabristana vardığında dur ve şöyle seslen. Aranızdan kimler karanlığa gömüldü? Kabir çukuru içinde hangileriniz ikram içinde? Büyük korkudan kurtulup güven ve huzura kavuşmuş... Dışarıdan bakan için mezarlıkta sükunet vardır. Kabirde yatanlar arasındaki farklar görünmez. Eğer konuşup sana cevap verebilselerdi, her biri içinde bulundukları durumun hakikatını taat ehli olanlar cennet bahçelerine konmuştur. Dolaşırlar dilediklerince yeşillikler arasında. Azgın günahkarlar ise kıvranıp dururlar, yılanlara yuva olan çukurlarında, Akrepler de saldırır onun üzerine hep. Ruhu onların ısınmasından duyar şiddetli azap. Malik bin Dinar der ki, Bir kabir sana uğradım, kabirdekiler için şu şiiri söyledim. Mezarlığa vardım ve seslendim. Nerede büyüklenenler ve kürşümseyenler? Nerede saltanatına güvenenler? Nerede övündüğü zaman alkışlananlar? Bu şiiri okuduktan sonra sahibini göremediğim şöyle bir ses işitti. Hepsi yok oldu fakat haber veren yok. Hepsi öldü haberleri de ölüp gitti. Kabristan'ın böcekleri gece gündüz çalışıyor durmadan o vücutların güzelliklerini bitiriyor. Ey göçüp gidenleri soran kişi sen bu gördüklerinden ibret almıyor musun? Bir mezar taşında şunlar yazılıydı. Kabirdekiler dilsiz oldukları halde sana sesleniyor. Sakinleri toprak altında sessiz olarak yatıyor. Ey doymak bilmeden dünyalık yıyan kimse, kimin için yığıyorsun halbuki öleceksin. i̇bn şöyle der, Bir kabri sana uğradım, kabrim birinde şunlar yazılıydı. Yakınlarım gelip kabrimin yanından geçiyorlar. Sanki o yakınlarım beni tanımıyor gibiler. Minasçıların mallarımı paylaşıyorlar. Borçlarıma gelince tereddütsüz reddediyorlar. Herkes payını almış, afiyetle yiyorlar. Aman yarabbim, ne de çabuk unuttular beni. Diğer bir kabrin üzerinde şunlar yazılıydı. Dostlar hep birer birer yok oluyor. Ne kapıcı ne de bekçi, ölüme engel olabilir. Peki dünya ve lezzetleriyle nasıl seviniyorsun? Ey sözleri ve nefesleri sayılı olan kimse! Ey gafil günahlara batmışsın! Ömrünü dünya lezzetleriyle harcamışsın! Cahil kişi kandı diye ölüm ona merhamet etmez, başkalarına ilim dağıtan kişiye de acımaz. Başında durduğun nice kabirlerin içindekileri cevap veremez diye size çevirdi ölüm Köşkün çok mamur ve muhteşemdi, kabrin ise mezarlıkta unutulmaya yüz tuttu. Bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Dostların kabirleri başında durdum Kabirleri rehin atlar gibi dizildiği zaman, gözlerim ağlayıp da yaşlar boşanınca, gözlerim onlar arasındaki yerini gördü. Bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Bana lokman toprak oldu diye seslenildiği vakit tıbbı ile meşhur kişi nerede dedim. Bütün ustalığıyla ihtisası yok oldu. Heyhat dedim başkasını savunamaz kendini savunamayan kimse. Bir tabibin kabri üzerinde de şunlar yazılıydı. Ey insanlar benim de bir emelim vardı. Ecelim ona ulaşmaktan beni alıkoydu. Şu kişi Allahu Teala'dan korksun ki yaşarken ona amel etme fırsatı verilmiştir. Gördüğün yere taşınmış olan yalnız ben değilim. Bütün herkes böylesi bir yere taşınacaktır. Allah'ın adıyla varlığımızın ve bütün evrenin sahibi